Adaptasyon. Merhaba Onur, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları Mahir. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün 23 Ekim Pazar, adaptasyonun yeni bölümüyle yine birlikteyiz. Bu hafta seninle konuşmayı planladığımız birçok konu var ama geçen haftaki, hani bunu aslında birazcık da böyle klasikleştirebiliriz diye düşünüyorum. Bir önceki hafta konuştuğumuz konular üzerinden birazcık daha takip ederek gidersek hem dinleyen, yani sıradan programı dinleyen insanlar için de iyi bir tecrübe olabilir diye düşünüyorum. Ee, geçen hafta konuştuğumuz konular aslında 2-3 haftadır takip ettiğimiz bir Steve Jobs konusu var. Yani ölümünden sonraki etkiler. Ee, bununla ilgili ufak birkaç şeyle başlayabiliriz. Daha sonra Sri ile ilgili bir şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi sen bahsetmiştin zaten bir süre önce. Ee, yarın 24 Ekim'de Steve Jobs'ın e, onayladığı biyografisi diyelim. Hani başka kitaplarda çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ama uh, Walter Isaacson'ın uh, Steve Jobs'ın biyografisi kitabı çıkıyor. Bu kitapta ilginç detaylar var. Uh, bunlardan birazcık bahsetmek ister misin? Sanıyorum uh, Huffington Post uh, bir erken kopyasını ele geçirmiş. New York de bununla ilgili bir ma makale de çıktı. Sanırım onlar da uh, ele geçirmiş. Artık buradaki ele geçirmiş lafının ne kadar kullanılması gerektiğini bilemiyorum. Çünkü artık bir danışıklı dövüş gerçekleşiyor orada. Evet. Yayıncı ile bu güçlü yayın organları arasında bir paslaşma söz konusu. Biraz reklam gibi aslında değil mi? Kitabın reklamı yapılıyor. Aynı zamanda bu medya kuruluşlarında bir gücüne dair bir piyasaya ve sinyal veriliyor. Yani hmm. Şimdi Huffington Post bunu ele geçirdiği zaman ya bak ya işte neler yaptı yine. İşte zaten 300 milyon dolarlık bir Şirket oldu. Amerika online onları aldıktan sonra başa güreşiyor bunlar yani hı hı. şeklinde bir sinyal var. Ee, bazen ekolları ortaya çıktı galiba değil mi kitaptan? Yani Steve Jobs hakkında söylenen şeyler Steve Jobs'ın başka insanların hakkında söylediği şeyler. Evet şimdi kitap benim anladığım kadarıyla Jobs'la yapılmış bir seri röportajlardan alıntıların bir karması. E, Jobs hakkında söylenenler de var kitabın içinde. Jobs'ın diğer insanlar hakkında söyledikleri, kendi hayatına dair söylediği şeyler de var. E, genel olarak medyaya yansıyan hani sen de takip etmişsindir diye tahmin ediyorum. E, Bill Gates hakkında e, kötü şeyler söylediği ya da hani <gülüyor> beklenenden daha kötü şeyler söylediği e, görülüyor. E, Hiçbir şey icat etmediğini söylemiş sanırım. Evet, en, en böyle hani kod e, dediğimiz yani alıntılanan laf bu. Bill Gates hiçbir şey icat etmedi. Başkalarının icatlarını hani birazcık da slang bir terminolojiyle söylüyor sanırım. Arakladı diyor yani. Ee, bu konuyu aslında biraz konuşmuştuk biz. Bizim için çok yeni bir e, şey olduğunu zannetmiyorum. Jobs'ın da ona e, pardon Bill Gates'in de ona karşılık olarak Japsta birazcık garip bir adam hayatta hani e, tuhaf bir insan diyor onun için e, kitapta açıkçası herhalde bizim ilgimizi çekecek başka noktalar olacağını düşünüyorum ben yani bunları birazcık şey buluyorum e, Çok popüler ve işte haber bültenlerine çıksın diye kitapta satsın diye söylenmiş evet. ya da alıntılanmış paragraflar olarak düşünüyorum ben. Sen de düşünüyorsun? E, kitap daha çıkmadan tabii derinlik aramak mümkün değil. Çünkü 2-3 sözcükle e, başlık haline getirebilecek, Twitter'da atılabilecek şekilde e, olduğu zaman bu yayın organlarına o zaman yarıyor. Onun için onlar da o derinlikte ilk başta bunu lanse etmeyeceklerdir. Fakat kişisel çekişmelerin e, bu tekno dünyada oldukça var olduğu e, doğru. Bunlara bir şekilde bir ayna tutacağız sanırım. Çünkü e, bu karakterden bahsettiğimiz anası bir Jobs karakterinde pek düşündüğünü esirgemeyen bir insan tipi. Hı hı. E, özellikle de hastalığın ne durumda olduğunun farkında olduğu için de sanıyorum pek de sözünüz sakınmamıştır. <gülüyor> evet. e, piyasa bunları sever. Piyasa o dürüstlüğü sever. E, piyasa e, özellikle adamın başarılarının yanında kitap güçlü bir kitap, başarılı bir kitap olacaktır. Hı hı. E, tabii yani biraz delikotusundan çok ben kitabı alırsam eğer o tarafını görmeye çalışacağım. Yani o kişinin iç yüzünü görmek ve kendi içerisinde nasıl çelişkiler sonucunda buraya gelmiş. Yani bir lider ruhlu bir insan kendini dünyada eserliyle gösterdiği zaman biz onu hep işte bak şunu da yaptı, bak onu da düşündü, önceden nasıl görmüş şeklinde... ...biraz kafamızda devleştiriyoruz. Fakat her insan tipi çeşitli ilişkiler sonucunda yaptığını yapıyor. Hı hı. Kendi içinde kendi kendini yiyor bazen. Etrafındakilere bu bazıları aksettiriyor. Eğer kitapta o anlamda bir şeffaflık gerçekleştiriyse, amenna. Yani o zaman tebrikler Steve Jobs'a. Eğer kendi dev görüntüsünü biraz daha devleştirirse... O zaman biraz eksik olacak diye düşünüyorum. O hem Steve Jobs'in kendini ne kadar açtığıyla hem de bu yazarı, ki anlaşıl anlaşıldığı kayılla çok tecrübeli bir yazar, hı hı. daha önce biyografiler yazmış. E, o, o yazarın da onun ne kadar yakaladığıyla bağlantılı olacak. Onun için hani ilk baştaki Huffington Post'taki veya New York Times'daki alıntılar bence henüz kitabın gerçek değeri hakkında fazla bize ipucu vermiyor. Evet, bizim evet, şimdi, ilgilendiğimiz detaylar bu, bunlar değil sanırım. hani Biz biraz daha farklı, e, sansasyon yaratmayacak detayları <gülüyor> arıyoruz sanırım. Evet, satır satırların arasında arıyoruz biz. Sizi ne derdi acaba bu koltuk? <gülüyor> <gülüyor> ya, yapay zeka mesela. Kendini yaratanlar hakkında bunları söyleyebilecek seviyeye geldi mi? Evet, yapay zeka konusu bu hafta içinde, hani geçen haftaki programda da ele aldığımız için ben de e, başka açılarıyla birazcık daha takip etmeye başladım. E, geçenlerde bir video e, izledim. iki tane e, yapay zeka botu, e, konuşma botu, e, yani aslında robotlar yani... E, Birbirleriyle konuşuyorlar ve işte Allah'a inanıyor musun falan gibi sorular soruyorlar birbirlerine. Ee, biri inanıyorum diyor, o zaman Hristiyansın diyor diğeri. Efendime söyleyeyim, o da hayır Hristiyan değilim falan diyor. Ee, şimdi bu Siri'nin çok ciddi bir e, ivme kazandırdığını düşünüyorum ben açıkçası bu yapay zeka tartışmasına. Ee, Birçok şey oldu bu hafta Siri ile ilgili yani inanılmaz bir arşiv oluşuyor şu anda. Siri, i̇nsanlar Siri'ye ne soruyorlar yani bu çok ilginç bir konu gerçekten ya da işte bir sürü insan Siri ile olan tecrübesini paylaşıyor bloglarda. Ee, şunu sordum şu şekilde sordum oldu ee, şöyle bir e, toplantı ayarlamaya çalıştım yapabildim falan gibi. Yani burada Siri'yi tanıyoruz hem de insanları tanıyoruz sanıyorum. İnsanların Siri'ye ne yaptırtmaya çalıştırdığı insanların gereksinimleri konusunda bir bilgi sahibi oluyoruz. Evet şimdi sanırım şöyle bir durum var Suriye ile ilgili olarak. Ya geleceğin yapay zekası diye bir başlıklı bir yazı okumuştum mesela bu hafta içinde. Şundan bahsediyorlar. Şimdi en son dönemlerdeki başarılı so so sosyal ağ metotlarından biri. Soru-cevap üzerine bir iletişim kurmak. Şimdi Stack Overflow diye bir web sitesi var uzun süredir var olan. Programcılar kendi programlama sorunlarını birbirlerine danışıyorlar. Efendim söyleyeyim, Quora Facebook'tan ayrılan ekibin kurduğu... ...bence son dönemlerin en başarılı sosyal ilaç sitesi. Tamamıyla soru-cevap üzerine. İyi sorular ve iyi cevaplar üzerine ve cevapların oylanması hangi insanın daha iyi cevap verdiğinin seçilebilmesi üzerine. Aslında bu, bu bir orta çağdan beri hani günümüz, gündemde olan bir kolektif bilgi birikimi. Şimdi diyorlar ki Siri'yi bu servislere bağlamak lazım. Yani aslında Siri bir arayüz olacak. Bir konuşma text to speech speech to text arayüzü. Ve ben aslında soruyu sorduğumda o gidip bu servislerden bir insanın Söylediği cevabı bulup bana söyleyecek. Eğer ki böyle bir şey olursa e, sirinin önündeki potansiyel çok yüksek görünüyor. Sonsuz yani artık homo sapiyenleşebilecek yani yavaş yavaş. Evet çünkü aslında... Homo erectus şeyinde ve hatta bizi belki bizden sonraki insan e, cinsi gibi belki geriye doğru gelecek insan olmayabilir. Çünkü şimdi bu konuda bahsetmen e, Watson hatırlattı. Geçti geçen haftanın başka bir konusu da Watson'dı. Hı hı. E, Watson'ın da ilk Riziko yarışması dışındaki ilk işi sağlık bilimlerinde kullanılmaya başlanıyor. Hı hı. E, bul, bulguyu toparlayıp ondan sonra teşhise gidebilmekte. Çünkü doktorlar bu konuda çok zorlanıyorlar. Bir e, bu konudaki bilgiler çok artıyor her yıl. Bir de zamanları azalıyor. Her hastayı işte 15 dakika 10-15 dakika görüyorlar maks. Şimdi bulgudan teşhise giderken de Watson'ın buradaki rolü e, Doğru soruları sorabilmek. Hı hı. Yalnızca verilen cevabı proses etmek değil, doğru soruyu nasıl soruyorsun? Ee, bu da bir sanat. Evet bu yani... çok aslında hep böyle şey iş hayatında da özellikle ya da işte ne bileyim mantık derslerinde falan da bu çok popüler bir durumdur ya. Mühim olan cevabı verebilmek değil, mühim olan doğru soruyu sorabilmek diye. Ee, ...bu e AI'ın e, yapay zekanın öyle bir dönüşü var galiba şu anda. Sen ne düşünüyorsun? E, yani bu çok söylerim işte doğru soruyu sorabilmek şeklinde. Fakat bunu söyleriz içini biraz boş bırakırız. Hı hı. E, yapay zekada galiba bu konuda ironik bir şekilde bize öğretecek. İyi soru sormayı öğretecek. Çünkü biz de zaman zaman bazı kalıplar içerisine sıkışıp... yalnızca belli soru kalıplarını kullanıyoruz. Bunları hem alışkanlıktan zaman zaman naziklikten dolayı da yapıyoruz... Ee, yapay zekanın iyi soru sorulması eğer problemi çözüm bulmaya doğru yöneltecekse bizi bu tutar. Yani bir daha bir dürüstlük de getirir bu. Yani hı hı. iyi soru sormak demek beklenilmeyen şeyi sormaktır. Hatta güvenlik çeperleri dışındaki soruları sormaktır. Hı hı. Bak burada problemi çözmeye çalışıyorum ben. Onun için sana bu soruyu soruyorum. Başka bir niyetim de yok. Ee, bize iyi soru sormayı öğretebilir yapay zeka. Çünkü doktorlarda da öyle, ee, bazı doktor sorar sorar sorar hiçbir şey bulamaz, bulguları toparlar, onları bir şekilde sokamaz, Çözümü de, problemi de çözemez, hastalığınız devam eder. Bazı doktor 200 soruda öyle noktalara temas eder ki sizden gerekli bulguyu alır, sizin bile farkına varmadığınız bulgular bir anda ortaya çıkar, artık teşhis orada kendi kendine gerçekleşir, hmm. iyi sorular sorulduktan sonra. Ben tam evet aslında bunun üzerinden de şunu düşünüyorum. Bu Siri Watson insanın e, hareketleri temeline dayanan ya da insanın aslında oluşturduğu bilgi bankasına dayanan yapay zeka girişimlerinin e, güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha organik bir yaklaşım var bu sefer bu işin içinde. Yani benim birazcık düşüncem şu şekilde sanırım. ...yapay zekanın mükemmel olmasından ziyade bizim de ona artık e, alışabileceğimiz bir kafa yapısında olmamız lazım. Hani bu da bir iş aslında. Yani e, öyle bir soru soran bir makineyle e, mutlu olabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani ne bileyim işte mesela dünyanın birçok yerinde politik sorunlar var... ...ve aslında bunların bir kısmı çatışmalar var ve bunların bir kısmı belli sorular sorulamadığı için oluyor. Ama bir yapay zekayı o ortama koysak eminim ki o sorulamayanları soracak. Fakat toplum bununla baş edebilecek mi? Yani insanların da birazcık bununla baş etmeyi artık hazmetmesiyle bu iş gelişecek diye düşünüyorum ben. Eğer Orta Doğu'daki sorunları çözebilirse yapay zeka işte Watson, Siri neyse Nobel Barış Ödülünü alabilir diyorsun. Alır ya. Orada <gülüyor> şimdi Google'la karşılaştırılıyor ya Google'da evet. bir Yapay zeka ile nasıl <gülüyor> e, baş gider Google'da esas da bunun bir türü değil mi şeklinde. Hı hı. Burada literatürde Parsilton problemi var. Evet, onu ben de biliyorum. E, i̇şte Google'a Parsilton yazdığınız zaman Fransa'da bir otel mi arıyorsunuz? Bilemiyor, yoksa delikodu sitelerine mi sizi yönlendirecek? Hı hı. Değil mi? Sizin niyetiniz dışında öbür tarafa yönlendirilebilir. E, bunu da biz şeklinde... Çözülmeye ulaşmamız gerekiyor yarattığımız teknolojilerde. Evet bir bağlam meselesi var. Yani yapay zekada tabii her şeyi e, literal almaktan vazgeçtiği noktada zaten bir adım öne çıktığı için yapay zeka bağlamına oturtarak düşünmesi lazım. Yani bu soruyu soran kim? Nasıl bir cümlede soruyor? Ne demek istiyor? Bunu çözmesi lazım. Fakat benim e, birazcık hani e, erken bir zamanda yaptığım belli analizler vardı geçen hafta Siri ile ilgili. Çok yanıldığımı düşünmüyorum. Yani diğer insanlardan da okuduğum kadarıyla e, tecrübelerini oldukça pozitif buluyor insanlar. Tabii ki yani sonuçta bu bir basit bir software aslında şu anda hala. Ama e, tecrübe açısından iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Androidçiler bu hafta bir e, uygulama geliştirmişler. Iris ismi. Öyle mi? <gülüyor> evet, e, Android telefonlar için. E, ben Kadınlardan gidiyoruz o zaman. Evet bu biraz S Amerika'daki fırtına isimleri gibi yani e, kasırga isimleri gibi hep e, o, kadın, kadın isimleri seçiliyor ya. Yok ama şey o e, A'dan Z'ye doğru gidiyor Hı -hı. E, bir sonraki fırtınanın adı önceden biliniyor bir erkek bir kadın veriyorlar ama galiba e, Femmen bizim... isimleri olduğu zaman daha güçlü oluyor da onun için adlarını daha fazla duyuyoruz onların. Olabilir hep böyle bir e, yok edici olanlar hatta Amerika'daki feministler bu konuyla ilgili e, şikayette bulunmuşlardı. <gülüyor> hep hep yok edici olan kasırgaların ismi neden e, kadın ismi, feminen isimler diye? Halbuki önceden belli yani o sıra bir kadın bir erkek olacağı evet. belli. Artık bence onu yapanlara kızmasınlar <gülüyor> belki ilahi bir adalet varsa. <gülüyor> Neyse, geri dönersek konuyu Androidçiler de Iris üretmişler ve ben açıkçası o kadar başarılı bulmadım. Bir de şöyle düşünüyorum tabii, şimdi belli bir şey üretildikten sonra o bir pattern oluyor, yani bir şekilde bir pattern noktasına erişmiş oluyor. Ondan sonra bunun bir benzerini üretmek ya da işte aynı teknolojiyi kullanan bir şey üretmek çok da zor bir şey olmasa diye düşünüyorum. Şimdi asıl hani bu geçen haftaki meseleleri biraz topladık diye düşünüyorum. Yani en azından bir e, kısaca üstünden geçtik. Neler konuştuğumuza dair yeni bilgilerimizi verdik. E, benim bu hafta böyle birkaç farklı firma üzerinden ve bunların son dönemde başlarına gelen olaylar üzerinden e, kafamda oluşan soruları sana sorma niyetim var. E, mesela Amazon'la başlamak istiyorum. Amazon biliyorsun yeni bir ürün piyasaya çıkaracak. E, Kindle Fire. E, bu böyle bir tablet, aslında iPad gibi bir şey. E, fakat yine Amazon'un Kindle konsepti üzerinden, yani e-book reader, yani dijital kitap okuma konsepti üzerinden geliştirilmiş bir şey. E, fakat ilginç bir detayla çıkıyor bu ürün. E, DC Comics, Amerika'daki meşhur e, çizgi roman e, üreticisi DC Comics'in çok ciddi bir anlaşması olacak bu ürünle. Sen bu anlaşmayı ve bu yeni ürünün çıkış tarzını nasıl değerlendiriyorsun? Yani acaba ürün yeterince iyi olmadığı için mi böyle bir anlaşma yapıldı? Şimdi bu konuda Amerika'da akşam şovları var e, biliyorsun. Jay Leno David Letterman hmm. gibi. E, Jay Leno'da bununla ilgili bir anekdot vardı. Şey diyor e, anne babalar eğer çocuklarına bu yeni kinderlar alırlarsa ...yine yanlış ürünü almış olacaklar. Yani çocuk, <gülüyor> iPad beklerken önüne Kindle koyuyorsun, ...al yavrum işte bununla internete girebilirsin... ...filan şeklinde çocuk bir şekilde... ...bu ne ya diye sağa fırlatabilir onu. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ilk çıkışında böyle bir forslu bir çıkışı yok bu ürünün. <gülüyor> E-kitaptan, ee, e e e e e-book'tan e bozma bir e şey olarak, tablet olarak çıkıyor. E şimdi anlaşmalar olayına girersek eğer... Medyanın tüketin, tüketilmesinde bu tür anlaşmalar son zamanlarda çok önemli hale geldi. Netflix de tabii Stars'la bir anlaşma yapmıştı. Stars'la anlaşma yapması sayesinde Disney'e ulaşabiliyor. Şimdi Disney ürünleri çok önemli bu şirketler. Çünkü çok büyük şirketler ailelere yöneliyorlar. Hı hı. Ailelere yöneldiğin zaman onların tedarikçisi, medya tedarikçisi olarak onların seyirciyi, içeriği yaymalısın. Fakat sen bir tedarikçisin. İçeriğin sahibi değilsin. Hı hı. Demek ki oradaki önemli oyunculara gidip ya kısa zamanlı ya uzun zamanlı koparabildiğin anlaşmayı koparacaksın ki onun e, distribütörü tedarikçisi olacaksın o, o zaman boyunca. Şimdi DC Comics Amazon'a girdiğim zaman Amazon artık kendini ...mega bir şirket olarak görüyor. Olabildiğince fazla kulvarda yarışmaya çalışıyor. Biraz da biraz Microsoft'laşıyor belki o <gülüyor> anlamda. Ee, özgün bir çalışma için mi yapın, yapıyorlar yoksa geri kalmamak için mi yapıyorlar? Aman bu şirketten geri kalmayayım şeklinde mi yapıyorlar? Bilemiyorum. Ee, fakat hani bu tür işbirlikçi çalışmalar devamlı artacaktır. İçerik sağlayıcılar her zaman çok iyi tedarikçi olamıyorlar. Telekom'larda iyi içilik o kadar geçmişi olmayan şirketler oldukları için yeni yeni içelik üretecek halde de yok. O anlamda hani bu anlaşma bakacağız. Ya yani bakacağız. Şimdi bu ee, kısıtlamalar ya yani benim aslında bu örnekten yola çıkarak düşündüğüm bir nokta var. Onu sana sorayım. Belki ekonomi bakış açısından daha iyi cevaplayabilirsin bu soruyu. Şimdi bu bu tip anlaşmalar aslında belli bir erişimi kısıtlıyor. Yani şimdi benim diyelim ki bir hatta işte e, haberlerde çıktı işte Barnes Nobles Amerika'daki ikinci sanıyorum en büyük kitap dağıtıcısı DC Comics'le olan anlaşmalarını iptal etmeye başlamış. Yani çünkü hani bunlar biz sadece Amazon Kindle'la anlaşacağız dedikleri için. Şimdi bu e, yeni dönemde bu tip barter yani ortak anlaşmalarla çıkan ürünler ve içerikler yani ikisinin birlikte sunuluyor olması ve diğer mecralarda, diğer aletlerde kısıtlanıyor olması bir ekonomik bir hareket mi? Yani Amazon mesela acaba bunu kendi tekeline alarak gelecek dönemdeki belli satışlarını garantiye mi almak istiyor? Ya bu tür monopolleşmeye yakın olan şirketlerin e, tek amacı kârı maksimize etmek değil. Diğer kendi kompetitörlerini sindirmek. Hı -hı. Onları piyasadan silmek. Şimdi Barnes Noble'a baktığınız zaman Amerika piyasasında Borders diye bir şirket vardı. Bu battı son zamanda. Barnes Noble yine iyi bir kitapçıydı. Kendi internet e, şeyini de kurdu, kurulumunu da kurdu fakat zor durumda. Hı -hı. Amazon dev. Şimdi ne olduğunu zor durumda olduğunu biliyor. E ona böyle bir e, hamleyle onu daha da zor duruma düşürüyor. Hı hı. E onu eğer piyasadan silebilirse yeni bir böyle bir şirketin ortaya çıkma olasılığı yani kolay kolay değil. Tabii ki yani. e, O zaman Amazon rahatlıyor diyor ki ben önce Barzan olmadan kurtulayım. Hı hı. DC Comic'de en azından ne kadarlık e, anlaşmanın karşılık olduğunu bilmiyorum ama belli bir süre boyunca bunu alırsam kendime Başka hamlelerinin yanında bazen Nobel zor düşecek. E, Tabii bunu bilerek yapıyorlar burada illa e, DC Comics'in DC Comics bu arada çok yani, önemli bir şirket, evet. yani, genç bir kitleye sahip ve e, çok harcama, medya harcaması çok olan bir e, profilden müşteri profilinden bahsediyoruz. Fakat bir tek onlara seslenmek değil olay yani olay büyük şirketlerin satranç oynaması ve pozisyonu ne ise. E, hamle yapacaksın ya, yani. mata doğru gideceksin Hı -hı. Sonra e, çünkü daha az kompetitör olan bir piyasada yer alacaksın. günümüz e, ekonomisi de buna çok olanak veren bir ekonomi. Yani buradan aslında şuna gelebiliriz. Hani e, kafamda düşündüğüm bu konuyla bağlantılı olarak, şimdi bu tamamıyla monopolleşmeye yönelik bir hamle aslında. Amazon'un kendi karını yükseltmeye yönelik bir hamle değil. Yani bu çok net görülüyor. Çünkü Amazon zaten iyi durumda. Hepimiz Amazon'dan bir şeyler yapıyoruz, ya kitap alıyoruz, ya bir ürün alıyoruz. İşte kimisinin Kindle'ı var. Amazon durumu iyi. Bu yaptığı hamle rakiplerine karşı olan bir hamle. Son dönemde bir sürü şirket çok sivrilmeye başladı. Yani e, hareketleri ve de yatırımları ve de e, piyasadaki genelde ürün çıkardıklarındaki ya da anlaşma yaptıklarındaki tavırları. Tamamen bir monopolleşmeye yönelik. Aslında bu da çok güncel bir ekonomi konusuyla ilintili bence, ee, Occupy Wall Street'teki protestoyla. Çünkü bizim bahsettiğimiz teknoloji piyasası, fakat aynı şekilde finans piyasasında da artık öyle bir noktaya gelinmişken yani teknoloji piyasası biraz daha bu işin başında belki, ama finans piyasasında öyle bir noktaya gelinmiş ki 3-5 tane dev oyuncu var. Bunlar her şeyi oynuyorlar yani kendi kafalarına göre ve İşin içinden çıkılmayacak bir noktaya doğru gidiyor gibi görünüyor. Şimdi bu e, teknoloji piyasasında da benzer bir şey olabilir mi? Mesela Intel, yani işlemci konusunda artık neredeyse hani e, Apple'la yaptığı anlaşmadan sonra özellikle tabii ki e, işte yeni Mac serilerinde yani bundan zannediyorum 6 ya da 7 sene önceydi. E, ondan sonra işlemci dediğimiz anda Intel geliyor aklımıza. Son dönemdeki yine ...açıkladıkları verilerde... ...çok iyi rakamları var... ...çok iyi bir yükselişi var... ...hiçbir sorun yok ama başka da bir rakip yok... ...hani bu tek seslilik acaba iyi bir şey mi? Yani tek sessizlik tüketici için... ...iyi değil... Ee, ...fakat hani... Intel gibi çok sağlam bir şirket... ...ve çok beğendiğim bir şirkettir yani... ...125 milyar dolarlık bir şirket olması yanında... E, ...hani bir... ...monopolleşen bir şirket olarak... ...saygı duyabilecek bir pozisyonda ben saygı duyarım o şirkete yani. Hı hı. E, fakat müşteri anlamında belki kalite anlamında belki daha iyi kalite söz konusu olabilir. Fakat fiyat anlamında tabii ki e, bizim için iyi değil. Neden kalite anlamını biraz daha farklılaştırmaya çalışıyorum? Genelde ne deriz? Şirketler eğer birbirleriyle rekabet ederlerse... ...hem daha iyi kalitede olur hem de daha ucuz fiyatı olur. Yani müşteri iki, iki taraftan da bundan kazanır... Bence burada bir parantez antiparantez şey var. Bu tür şirketler özellikle research and development dediğimiz araştırma geliştirmeye çok para harcayan şirketler olduğu için belli bir e, şirketin büyümesinin yararları da olabiliyor. Hı -hı. Yani her zaman ne kadar büyürlerse o tüketin o kadar kötü diyemeyiz. Fakat şu anki ekonomik sistemde e, işte bu tüzel kişiliklerin tüzel Artık kişi olarak hakların olması ve bu hakları arayabilecek imkanlara fazlasıyla sahip olmalarından dolayı bir avukatlar ordularıyla çalışıyorlar. <gülüyor> e, tabii istediklerini elde edebiliyorlar. E, o anlamda biz e, hani hem tüketici olarak kaybediyoruz hem de vatandaş olarak kaybediyoruz. Evet burada aslında şeyi hemen not düşelim. E, Apple Samsung çekişmesinden bahsetmiştik. Apple e, sanıyorum ki Avustralya'daki round'u kazandı. Samsung tabletlerin e, piyasadan kaldırılmasını, satışının durdurulmasını başardı. Aslında tam bu konuyla birebir ilgili bir örnek yani. E, şimdi şeyi anlıyorum tabii ki. Hani bu kazandıkları parayı eğer ki araştırmaya, geliştirmeye yatırırlarsa daha iyi ürün üretmek, daha iyi teknoloji üretmek için bu aslında kötü de bir şey değilmiş gibi görünüyor. E, fakat bir yandan da böyle bütün dünyaya baktığımızda hani sadece teknolojiyle ilgili değil. Genel olarak ekonomide böyle bir kriz havası, işte işsizlik artacak, kapitalizmin acaba çöküşü mü geliyor gibi durumlar var. Fakat bir yandan da rakamlara bakıyoruz. İşte yine Intel örneğinden devam edelim. Market cap yani hani bu şirketin değeri yani piyasadaki değeri çok yüksek, sürekli artıyor. Hani bu, bu konu nasıl işliyor aslında yani? Ee, bu rakamlar artık birazcık sanal mı? Yoksa hala gerçek bir anlamları var mı? Yok sanal değil der. Yani bu decoupling diye bir terim var. Yani bir ayrışma söz konusu. Bir ekonominin sağlıklı açısından bakılan rakamlar arasında e, o ülkenin gayri safi milli hastası ilk başta girer değil mi? Hı hı. E, i̇şte mikro değerlere baktığımız zaman market capitalization dediğimiz e, şirketlerin değerleri o hisse senesinde olan şirketlerin toplam değerleri. Ve ondan sonra diğer indikatörler gelir. İşte nedir? İşsizlik, e, kaç kişi yoksulluk sınırında, hmm. yoksulluk sınırının altında gibi. Fakat buradaki e, bu arada dün Occupy Boston'da Nom Cholsky'yi gördüm. Bir konuşması yaptı. E, konuşma yaptı. E, buradan da hani 10 yıl 10 yıl tabii 20. yüzyılın bir tarihini verdi o anlamda kendi hmm. gözüyle. E, bu anlamda şey diyor hani 1950'lerdeki 60'lardaki dönemik 70'lerde bozulmaya başladı. E, 70'lerde bozuldu, bozuldu yani hani tüzel kişi kolayına o da baya takmış. Yani hı hı. çok şirketlerin hakları olduğunu söylüyor. Fakat e, sonuçta şöyle bir şey var. Yani biz bir ekonominin büyümesine baktığımız zaman Garif safi milli hasta yükselebilir. Market kıyafetler yükselebilir. Fakat bu Aynı anda işsizliğin de çoğaldığı bir zamanda olabilir. Bir anlamda ekstra bir verimlilik söz konusu ekonomimizde. Teknoloji de bunun en büyük parçası. Hı hı. Bu verimlilikten dolayı da insan gücünün değeri daha azalıyor. Şirketler daha insan insanı arttırmadan iş gücünden kapitale doğru bir ikame yapmaya başladılar. Hı hı. Yani iş gücü yerine teknoloji ve kapital kullanılmaya başladı. O anlamda biz de eğer buna akıllı projelerle esnek çalışma saatlerinden tut da işte işsizlere olan sigortalara kadar çok çeşitli, çok kapsamlı çözümler bulmalıyız. Yoksa ekonomi büyüsün, ondan dolayı herkes çok daha iyi duruma gelecektir. Ekonomi ne kadar büyürse o kadar biz de hepimiz zenginleşeceğiz gibi bir bakış açısı 2011'de dünyaya baktığımız zaman oldukça naif bir bak bakış açısıdır. Ee, ezilenler daha da eziliyor, e, büyüyenler daha da büyüyor. Ama evet. bakın bu anlamda ben bir orta sınıfın oluşmadığını söylemiyorum. Yani uçurumlar artabilir ama aynı anda bir orta sınıf da oluşuyor. Fakat orta sınıf tüketici bir sınıf. Hı hı. Orta sınıf illa üretici bir sınıf değil. Mesela Norm Chomsky de dün şunu söyledi. 1950'lerde dedi, e, biz orta sınıfa şey derdik, çalışan sınıf derdik, working class derdik. Fakat şu anki literatürde farkındaysan bazı ülkelerin öneminden bahsediyoruz. Ne bileyim işte Brezilya Türkiye gibi ülkeler çok önemli ülkeler. Evet emerging i̇şte, markets. Evet yükselen pazarlar, yükselen pazarlar. Yükselen pazarlar. E, yurt içi piyasaları oldukça geniş. Sığ ekonomi değil bunlar. E, i̇şte çeşitli hani Brezilya Türkiye'nin arasında şöyle benzerlikler söz konusu. Tabii çok enflasyonist bir dönemden çıktık. Ee, çok şoklar geldi işte cuntacılarımız vardı hı hı. Ee, bu gibi paralelikler söz konusu fakat en büyük paralelikler bir tanesi de müthiş bir orta sınıfın oluşma aşamasında olmaması bunların aynı zamanda tüketici olmaları hı hı. Ee, şu andaki popülist hükümetler iki ülkede de bunun çok iyi farkında yani 2000'lerdeki yapılan atılımlarda bu ülkelerde bu orta sınıfın oluşmasına dair bir tüketici kimliğiyle vatandaş kimliği beraber verilmeye başlandı. Fakat hani işsizlik konusunda bazı, yani iki ülkede de olumlu sinyaller söz konusu ama geleceklerine baktığımız zaman o kadar ilimsel olmamız gerektiren bir şey yok. Daha tüketici olacak iki ülkede. Daha çekici olacaklar. Çünkü mesela Çin, Brezilya'ya baktığı zaman şey görüyor. Ya Amerika'ya eğer bir şey olursa benim ihraç ettiğim malların ve hizmetlerin en büyük alıcısı, alıcılarından bir tanesi Brezilya olacak diye bakıyor. Onun için hı hı. oraya yatırım yapıyorlar. Fakat siz oradaki insanları çalışma dünyasına çekmek için düşünmüyorsunuz. Onlara daha çok nasıl mal satarım diye düşünüyorsunuz. Hı hı. E onun için böyle işte Latin Amerika'da Brezilya işte bizim bölgemizde Türkiye gibi ülkelerin en büyük özellikleri de bu tüketici unsurlarının söz konusu olması. Fakat siz onlara bir mal satıyorsanız onların işsizliğinin hani 9-10 olması anca bunun tüketime yansıdığı zaman sizin için bir sorun olur. Hı hı. İşte maaş alamıyorlar, çalışmıyorlar. Ondan dolayı da benim ürünlerimiz, ben ürünlerimi satamıyorum şeklinde bir sorun olur. Fakat o aşamaya gelinceye kadar sizin umurunuzda olmaz işsizlik oranının ne olduğu. E, şimdi o zaman diyoruz ki biz yalnızca bir gayri safi milli hastaya bakarak işte bu büyüyor diye işsizlikte daha iyi olacak bir bir çıkarsama yapamayız. Soru bundan teşkil ediyor bence. Anladım. Ee, ben şimdi şöyle düşünüyorum. Yani bu açıklamaların hepsi genel olarak hani gidişatın nereye doğru olduğuna dair önemli bir sinyal. Fakat bana yani bu konuda çok derinlemesine bir bilgim olmamasına rağmen sanki yani artık hepimiz aynı e, geminin içindeyiz. Yani Amerika'daki tabirle we are on the same boat. Aynı gemideyiz. Yani Amerika'da da olsak, Brezilya'da da olsak, Çin'de de olsak Türkiye'de de olsak. Hani bu iş ancak e, global bir eforla yani bu sistemin e, uçurumlarının törpülenmesi bir mutlak gereksinim gibi görünüyor. Yani şu anda insanların Brezilya ya da Türkiye'yi e, bir pazar olarak görmesi birazcık kısa dönemli bir yatırım gibi geliyor bana. Emin değilim yani belki sen beni düzeltebilirsin ama uzun vadede yine bu teknolojinin aslında çoğunluklu olarak e, sosyal açılımlarıyla birlikte körüklediği efficiency yani e, yeterli olarak e, etki alabilmek ürünlerden ya da yeni iş sahalarını oluşturabilmek sanki bizim insanın değerini düşürdüğü gibi ekonomimizi de yok etmeye doğru gidiyor. Yani kapitalist mantığın ek, e, ekonomik sistemini yok etmeye doğru gidiyor gibi görüyorum ben uzun vadede. E, bu noktada Gerçekten hepimizin yapması gereken bir şey mi var? Yoksa hani belli kısım yine kendini kurtaracak diğerleri de aslında olduğu gibi olmaya devam mı edecekler? Adapte olacağız. Yani bizim dediğimiz gibi bir <gülüyor> adaptasyon gerçekleşecek. Çünkü artık 9 ile 5 arası çalışıyorum. Haftada 40 saat çalışırım Saat 5 olunca evime giderim. Hı hı. İşte aynı şirkette 30-40 yıllık çalışacağım. Yani bu tür gerçekler bizim dünyamızda olan gerçekler değil artık. Bunları bir atalım biz. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Herkesin galiba. bunu kabul etmesi lazım. Hani şimdi gig ekonomi deniyor. Hı hı. E, proje proje çalışma. E, tabii biliyorum yani bu da herkes için kolay değil. Yani belirli bir birikim gerektiriyor böyle bir ekonomide çalışmak. O tür networklere sahip olmanız gerekiyor. E, o adımları atanlarda daha başarılı oluyor. E, ben şunu söyleyeyim. Yani esnek çalışma olmadan bu iş çözülmez. Hı hı. Artık kendimizi ifade etmemizde, kendimizi tanımlamamızda işte full time işçi olarak olmayan, işte esnek çalışan, yarı zamanlı çalışanlar iyi iş yapmıyorlardır. Onlar e, piyasanın işte verimsiz elemanlarıdır diye bakmak çok yanlış. Hı hı. Ee, bazı ülkeler mesela Hollanda. Hollanda örneğini bayağı veriyoruz. Tablet konusunda da vermiştik. Hollanda hı. esnek çalışma konusunda oldukça iri bir memleket. Sorunu hı. önceden görüp önceden çözüm bulmaya çalışan bir e, ülke. E, biz de bunu adapte edeceğiz. Yani Amerika da bunu yapamıyor. Türkiye de bunu yapamıyor. E, işte genç işsizliği rakamlarında görüyoruz. Yani Bu tür sorunlar en çok gençlerde Evet. Göz önüne geliyor. Sanki biraz daha böyle Avrupa'da bana hep şey gibi gelmiştir. Her ne kadar hani zamanında işte nasyonel sosyalizme daha sonrasında Doğu'da Rusya'ya karşı sıkı bir duruşu olmuş olsa dahi Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın bir sosyalist şeyi vardır yani. Böyle bir Amerika gibi tamamiyle sonsuz kapitalizm ülkesi değildir yani birçok ülke Avrupa'da. Ee, ve e, bunun e, yarattığı avantajı birazcık kullanarak Aslında bu işleri çözmeyi başarıyorlar gibi düşünüyorum Belki de e, Amerika'da ve Türkiye'de de e, birazcık daha hani, çalışmayanların yarı zamanlı çalışanların işte toplumun Hani zorda olan kesimlerinin nasıl e, bir şekilde e, en azından belli sınırları belli hakları nasıl elde edebileceklerinin düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum Yoksa bu yani, verimlilik hani verimlilik meselesinin gidişatı e, felsefik olarak iyi olsa da sonuçları çok hayırlı olmayacak gibi görünüyor. <gülüyor> yeni bir sosyal sözleşmenin yapılması gerekiyor ve bu ulus devlet bağlamında değil, e, küresel olarak yeni sosyal sözleşmenin yapılması gerekiyor. Peki bu noktada mesela kurumların e, nasıl bir adaptasyona uğrayacağını düşünüyorsun. Ben mesela e, bu tüzel kişilikler üzerinden düşündüğümüzde yani seninle yaptığımız bu hafta içindeki konuşmalardan sonra aklıma gelen şey bu branding kavramı yani işte bir markanın kendini ortaya atması ve de bunu bir kişiymiş gibi senelerce şekillendirmesi. Hani nasıl biz insanlar, işlerimiz var, bir hayatımız, kariyerimiz var, markaların da var. Bunun üzerine düşünmüştüm ve aslında bu Branding denilen mesele biliyoruz ki endüstri devriminden sonra olan bir şey işte herkes artık e, mahallesindeki dükkana gitmek yerine ne bileyim işte oradan gidip bir gazoz almak yerine Coca Cola diye bir şey var her mahallede var onu alıyor e, ve bunların çoğu aslında endüstri devrimi devamındaki işte Amerika'daki büyük depresyon zamanı ondan sonra 2. Dünya Savaşı bu dönemlerde çok büyük değişikliklere uğramış. ...bir konsept bence marka. Şu anda da... ...ilginç bir dönemde olduğunu düşünüyorum. hani Bunun üzerine ne kadar yazıp... ...sizip araştıran var ona emin değilim. Ama bu bahsettiğimiz değişimler doğrultusunda... ...markalar... ...sence nasıl kendilerini adapte edecekler... ...bu değişimlere? Ne yapmaları Ma lazım? Markalar... ...duyarlılıklarını piyasaya... ...göstermeleri lazım. yani Bize yalnızca bir tüketici olarak... ...bakmayacak... Aynı zamanda bize insan olarak bakmayı öğrenecekler. Ve bizim durumumuza duyarlı olduklarını gösterecekler. Ya yani Aramızdaki ilişki biraz daha kompleksleşecek. Şu andaki ilişki işte ben sana iyi bir reklam yapacağım. Bunu da pazarlayacağım. Bunu içersen bunu yersen de daha daha büyük, daha güçlü, daha seksi olacaksın. Hemen bunu yap senin için çok iyi olacak. E tamam biz onu yaptınız bize. 20. yüzyılda bunu baya bir duyduk. Hı. Artık da kolay kolay hapı yutmuyoruz. Gençleriniz de farkındaysanız çeşitli şekillerde beslenerek bu tür sizin planlarınızı çok rahatlıkla bozabilirler. Hı hı. Onun için bize başka şekilde yaklaşın artık. Yani siz maria bir tüzel kişiliksiniz, biz de kişiyiz. Aramızdaki ilişki devlet de bunun içerisinde o mekanizmada hani bir ara da olabilir. Kanun yapıcı insanlar da buna eğilebilirler. Fakat birlikte yeni bir sosyal sözleşme yapacağız. Hı hı. Bunu yalnızca vergi sistemiyle çözmek olmaz. Daha kapsamlı olaya yaklaşmak gerekiyor. Çünkü evet tüketiciyiz ama üretici deyiz de. Hı hı. Değil mi ya yani biz de o şirketleri yapan insanlar biziz. Hepimiz bir şekilde ya onlar için çalışıyoruz ya onların türevleri için ya onlara iş yapıyoruz. Yani böyle bir glit bir ilişki söz konusu. Ama orada bence kurumlar insanlar olan ödevlerini yeteri kadar yapmıyorlar. Şimdi burada evet aslında bununla çok ilgili olabilecek bir nokta da şu sanırım. Senin söylediğin çok doğru. Yani eskiden Coca-Cola firmasıyla olan ilişkimizi düşündüğümde ben bir tüketici olarak görüyordu Coca-Cola bizi. Çünkü biz gidiyoruz, onun ürettiği şişeyi alıyoruz, içiyoruz. Sonra da şişeyi çöpe atıyoruz ya da işte geri dönüşüme veriyoruz. Tükettik bize sunduğu ürünü fakat aramızda bir diyalog yok yani iki taraflı bir iletişim şekli yoktu Fakat şu anki özellikle teknoloji işinde olan şirketleri düşündüğümüzde kullanıcının anında bir geri dönüşümü söz konusu Hatta hissesi söz konusu yani işte Facebook'ta ya da Twitter'da platform bazı olan bir sürü şirkette benim benim hakkım var aslında o şirketin belli bir kısmı benim sen uzun vadede bu şirketlerin hakikaten bize hak ettiğimiz kısmını verebileceklerini düşünüyor musun? Ya da böyle bir şey yapacak cesur bir şirket olabilir mi? Ya olabilir çünkü içeriği biz veriyoruz senin dediğin gibi. Uh -huh. Bu hani sosyal sorumluluk projeleri dalında e, uzmanlaşarak yapılacak bir şey değil tek başına. İşte nedir? Şirketlerin sosyal sorumluluk sözleşmeleri vardır. E, i̇şte yoksullar için şunu yapacağız, çocuklara şunu yapacağız. Ya bunun dışında başka bir şeyden bahsediyoruz. Biz burada günlük bir çalışmadan bahsediyoruz ve diyoruz ki hı hı. biz hayır diyebiliriz şirketlere. Biz size artık içerik anlamında bir şey vermezsek siz aşağıya gidersiniz. Hı hı. Teknoloji şirketleri özellikle sosyal network'larda bu hani apaçık değil mi? Ama evet. Önemli olan biz nasıl örgütleneceğiz? Tüketici nasıl örgütlenecek ve o kararı birlikte verebilecek? Eee Şimdi burada çok kısa bir not düşeyim. Bu söylediğine çok katılıyorum. Ee, i̇şte Facebook profilleri ne kadar ediyor araştırması var. Çok meşhur. İşte bir takım e, basit yöntemler var. Efendime söyleyeyim. İşte tamamıyla market cap'i alıp yani... E, ...şirketin değerini alıp kullanıcı sayısına bölüyorlar. İşte aşağı yukarı 70 dolar gibi bir şey çıkıyor. Yani aslında bu, e, bu önemli bir para bence. Çünkü e, hani... Makro ölçekte düşündüğümüzde çok önemli bir para. Mikro ölçekte belki 70 dolar bugün birçok insanın hayatını değiştirmeyecek olabilir Amerika'da, Amerika'da ama aslında başka bir ülkede 70 dolar çok da birçok şeyde değiştirebilecek de bir miktar yani. Ee, ben e, bu durumda ve bu e, statü koda yani e, bu noktada teknoloji bu e, verimlilik üzerine odaklanmışken ...ekonomi bu şekilde polarize olmuşken... E, ...ufak şirketlerin çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Sen de düşünüyor musun? Yani bu yeni çıkmakta olan şirketler eğer böyle bir ekonomik model e, sunumuyla gelebilirlerse... ...devrimci bir, yani devrimci derken gerçekten yenilikçi... ...fakat sistemi de yumuşak bir geçişle bir sonraki seviyeye taşıyabilecek bir çıkış yapabilirlerse... Böyle bir şirketin gerçekten şansı olur mu? Büyük oyuncular buna izin verirler mi? Ya da insanlar sence büyük oyuncular istemese bile bunu yapabilirler mi? Başarabilirler mi? Ya yani bir 20 yıl öncesine göre daha fazla yapabilirler. Hı hı. Devlere şimdi David ile Goliath arasındaki e, savaş mı diyeyim? E, e, Deviller şu aldı. Deviller şöyle yapabilir. Şimdi Facebook gibi golü atlaşan bir şirket, 7 senede bir 100 milyar dolarlık bir şirket oldu. Nedir? Bir sürü insan kara kara düşünüyor. Yani böyle bir şirket nasıl alaşağı edilir? Mümkün değil. Artık hayatımız boyunca var. Hı -hı. Ya olmayabilir. Eğer sen başka bir platform sağlarsan ve bu tür devrimcili nitelendirdiğimiz, insanlarda zaten olan tendasları gruplayabilmek için bir platform oluşturursan, Şirketler arasında rekabet de öyle olacak. Yani birisinin handikapı için diğeri örgütleyici olacak, müşteriyi örgütleyecek hı hı. ve böylece şirketler birbirleri çarpışmaya devam edecekler. E, Tabi diyeceksin ki o zaman da o David de goliyatlaşacak. E, Tabi ama yani sonuçta hani tekrarlı tekrar icat etmenin anlamı yok. Bir evet, şekilde insan da böyle bir, böyle bir e, yapı diyorsun. E, tabii. yani e, fakat hani. Olumsuzlukla bezenmiş bir tablo çiziliyor. Hı hı. İşte aramızdaki farklılıklar özellikle e, sosyal sınıflar arasındaki farklılıklar işte %99'a %1 değil mi? Evet. Bu e, Occupy Movement'ın e, en büyük sloganı. E, tamam bunlar önemli. Bunlar gerçekten bir problemi gözümüzün önüne doğru gösteriyor bize. Fakat burada kalmamamız lazım. Şu andaki sistemin kırılganlığı söz konusu ve bu kırılganlıkta bu sistemimizi alaşağı etmeye çalışmayın. Hı hı. Sistemi kullanarak sistem içerisinde dengeli dengeleme de söz konusu olabilir. Hı hı. Lütfen kimse yani bir işte 2012'de dünya sona erecek. Her şeyden sıfırdan başlayacağız. Bütün zenginler fakir olacak. Fakirler de. Ya yok böyle bir şey yok. Hı hı. Sistemi kullanalım. Sistemi içerisinde çarpışalım. Hı hı. Hı hı. Goliyatlarınız varsa Artık David olarak bazı imkanlarınız var. Çok kısa zamanda örgütlenebiliyoruz. Bunu kullanalım. Evet bu noktada tam e, zamanla ilgili bir şey söylediğin için e, yine çok alakadar olduğunu düşündüğüm bir noktaya temas etmek istiyorum. Şimdi Facebook diye bir şey ya da e, Apple bile ya da bir takım başka büyük şirketler şu anda pazarda bulunan e, bunlar çok az bir zaman öncesine kadar ortada yoklardı. Bir oyuncu bile değillerdi. Ya da oyuncu olan şirketler, MySpace gibi, 3 ayda 6 ayda ortadan kalkabiliyorlar. Şimdi bu kadar hızlı değişen bir durumda, yani bu kadar hızlı oyuncuların rollerinin değişebildiği bir ortamda hem tüzel kişilikler açısından hem de toplum açısından nasıl bir avantaj ve dezavantaj söz konusu sence? Yani şimdi biz mesela 5 kişi toplanıp bir şirket kursak artık öyle bir dönemdeyiz ki bir sene içinde başa yarışan bir şey yapmamamız için hiçbir sebep yokmuş gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum yoksa böyle mi gerçekten? E, tabii yani dünyayı da sallayabilirsin ama bir sene sonra iflas edip kenara da çekilebilirsin ama sen yapamazsan başkası yapacak. O yapamazsa başkası yapacak. Yani bu kadar genç bir gezegende teknolojinin hayatımıza girdiği bir gezegende Bence bu olumluluğu sağlayacak birçok unsur söz konusu. Ee, onun için devlere bakıp... ...aman ne kadar kısa zamanda devleştiler... ...bunlar gitmeyecek değil. Ne kadar kısa zamanda devleştiler... ...ne kadar kısa zamanda da... ...alaşağı edilebilirler. Bir yani. Evet. E, o zaman böyle bakmak lazım. Ha, finans kurumları da öyle. Bakın finans kurumları da 2008'den sonra tamam... ...oküpaycılar bu konuda çok haklı. Yani inanılmaz yardımlar aldılar ve kesinlikle hak etmiyorlardı. Hı hı. Tamam. Fakat o şirketlerin de ne kadar kırılgan olduğunu anladık. Sistem o kadar kırılganmış. Hı hı. E bunu da müşahede ettiğimize göre buna da göre davranalım. Yani sanki onlar her zaman kazanacak değil. Bizim de gücümüz var. Hı hı. Özellikle içeriği yaratmakta tüketicinin rolünü görelim. Biz artık üreticiyiz. Biz hı hı. yaratıyoruz içeriği. Hı hı. Bizim yaptığımız videolara bakıyorsunuz. Bizim ya bizim hayatımız zaman çizelgesinde yer alıyor. Hı hı. Hepimizin 15 dakikalık bir <gülüyor> meşruluyuz, değil mi? Evet, bu çok, bu, bu, bu ufak tefek meseleler değil, bunlar çok önemli meseleler. Yani burada aslında teknolojinin şöyle ilginç bir konumu var diyebilir miyiz? Bir yandan büyük oyuncular için verimliliği arttırıcı bir e, yapı taşı olarak üstlen, görev üstlendiği için. ...onların daha da iyi olmasına, daha da büyük olmasına, daha da zengin olmasına yol açarken... ...fakat bir yandan da bilginin ve paylaşımın e, demokratikleşmesine sebebiyet verdiği için... ...onlara karşı olan hareketlerin de örgütlendiği bir ortam olabiliyor. Yani burada çok ilginç bir paradoks oluştu şu anda diye düşünüyorum ben. Yani aslında ilk programda da kısaca bahsetmiştik... Yani. Occupy'cıların kendilerini organize ettikleri platformlar bu karşısında durdukları sistemin bir oyuncusu var. Yani ben bunun böyle olduğuna inanıyorum açıkçası. ve e, Fakat bir yandan da platform onlara izin vermek zorunda. Çünkü onlar o kontenti üretmeden, o içeriği üretmeden kendisi daha iyi bir noktaya gelemiyor. Bu paradoks geçilecek mi yoksa artık bundan sonra hep böyle mi gider diye düşünüyorsun? Hep böyle gider. Bence sen çok güzel bir şekilde söyledin. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani batarsak beraber batacağız. Evet. Çıkarsak beraber çıkacağız. Bu arada, evet, Sistem evet. buraya doğru gidiyor. Yani sistem bunu getirdi. Fakat zaman bunun farkına varma zamanı. Hı hı. Onun için gereksiz kötümseldiklerle iyi kötü savaşı, bunu Star Wars'laştı yıldız savaşlarına sokmayalım. Hı hı. Finans şirketleri Darth Vader'dır bizde. İşte onunla savaşıyoruz, özgürlük savaşları yapmayalım. Hı hı. Yani bir şekilde sistemin kılganlıklarını görelim. Sistem içerisinde, yani sistem dışından bakarak sistemi değiştirmeye çalışalım. Hepimizin gücü var. Hı hı. Bu, bu gezegendeki 7 milyar insanın da gücü var. Evet artık gerçekten güç dağılımı konusunda biraz daha eşitlendiğimiz bir noktada olabiliriz. Yani Bunda teknolojinin payı çok büyük tabii ki. Yani sesimizi en azından herkese ya da en azından bu teknolojiye sahip olan insanlara duyurabileceğimiz bir çağdayız. Ama bunu gerçekten çok görebildiğimizi düşünmüyorum. Yani tabii ki Occupy Wall Street'çiler ya da bu tip o Arap Baharı vesaire hani teknolojiyi temel araç olarak kullanıp kendini örgütleyenler bir şeylerin farkındalar. Belki de içgüdüsel olarak fakat ben bunun daha sindirildiğini düşünmüyorum. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ne kadar büyük bir güç olduğunu, ne kadar büyük bir enerji olduğunu görmemiz için biraz daha zaman var gibi. Onun için bu e, protest e, hareketi de hani ben ilk şovumuzda da mesafeli olduğunu söylemiştim. Hı hı. Fakat hani belli yönlerinde, belli olumlu yönlerinde farkına varalım. Yani onlar da bizim için çok önemli bir görev yapıyor. Toplum adına bir görev hı. yapıyorlar. İlla onlara katılıp ee, sokaklarda şimdi <gülüyor> Türkiye'de de burada Ekim'de olacakmış... bu Occupy Istanbul diye. Fakat Türkçesini Ayaklan İstanbul diye çevirmişler. Yani Occupy ayaklar nasıl oluyor bilmiyorum. <gülüyor> Biraz tehlikeli olabilir yani. Kurban gelip. Ya şenlikleri... <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle şeyleri daha önceden tecrübe etmiş olan. Ya onların bizim için yaptığı görevlerinde de farkına varalım. Yani e, Onları biraz marjinalleştiriyoruz Occupy, Mall. özellikle medya bunu çok iyi yapıyor evet. fakat e, önemli bir rol üstleniyorlar. Tabii bir pioneer, öncüler yani aslında. Yani bu, bu meselenin hazmedilmesi konusunda bir öncü görev üstlenmiş durumdalar. O yüzden her öncü o öncünün yargılandığı gibi onlar da şu an marjinallikle yargılanıyorlar. Fakat e, bence gerçekten bu enerjinin ortaya çıkmasında önemli bir e, görev üstlenmiş durumdalar şu anda. Ee, bir de bu zaman ve hız meselesiyle ilgili olarak aklıma gelen daha pratik bir örnekten e, bir konu açmak istiyorum. Ee, biliyorsun bu BlackBerry e, sistemi çöktü ee, yaklaşık 2 hafta önce ve 3 e, gün, 4 gün boyunca BlackBerry kullanıcıları e, hiçbir şekilde ne mesajlaşabildiler ne de e-postalarına ulaşabildiler. E, Tabii ki bunun çok negatif bir etkisi var. Fakat devamında gerçekten inanılmaz bir kötü atmosfer oluştu. Yani çok başarılı bir şirketti, çok iyi yaptığı şeyler vardı. Bir sürü memnun kullanıcısı vardı. Birden bütün oklar tersine dönmüş görünüyor. Çok fazla şikayet eden insan var. En son Apple'ın 4S telefonundan sonra niye ona geçmeyeyim ki diye paragraflarca yazı yazan kullanıcılar okudum. E, bu durumu nasıl görüyorsun? Yani bu kadar hızlı mı olacak artık bu işler? Yani... Evet bu kadar hızlı olacak. Çünkü o Blackberry'e nasıl davranıyordu kullanıcıları? Hatta Crackberry deniyordu değil mi? Evet. E, aşırı alışkanlık yapan Crack gibi. Hı hı. insanlar çocuklarına ve eşlerine bakmadan Blackberry'lerine bakıyordu. Öyle bir ilişkiden bahsediyoruz. Ve bir anda 4 gün boyunca yok oluyor. Sıfırlanıyor. E, birkaç... Programdır güvenden bahsettik farkındaysa. Evet. Bir anda sıfırlanan bir şeye güvenin kalır mı? Ondan sonra BlackBerry işte yüzer dolarlık aplikasyon yükleyebilirsiniz diye şeklinde rüşvet vermeye çalışıyor müşterilere. <gülüyor> Bu işlemez. Sen dört gün yoktun. Ben <gülüyor> işimle, işimle <gülüyor> yani benim bağlantımı kaybettim. Ben sıfırlandım dünyada. E şirket seni sıfırladıysa o zaman... Üzgünüm, yani başka bir şirket onun rolünü de çalacaktır. Sanırım bu, bu noktada e, aslında çok güzel, e, genel olarak ekonomi tabanlı konuştuğumuz bu konuşmanın güzel bağlandığı 2-3 e, mevzu var. Birincisi hız konusu. Anlaşılan o ki yani artık çok hızlı her şey. Yani teknoloji tabii ki burada çok önemli bir katalizör. Ama inişler, çıkışlar, yeni oyuncular, büyük oyuncuların küçülmesi çok hızlı olacak. İkincisi de iletişim. Yani demek ki artık bizim tüzel ya da kişisel olarak en çok değerli olduğunu düşündüğümüz şey iletişim diye düşünüyorum. Yani bütün oyuncuların çabası iletişim üzerine gibi geliyor bana. İstersen sen de genel olarak hani bu konuşmadan çıkardıklarını birkaç cümleyle özetle ve o şekilde bugünü de kapatalım diyorum. Yani özelliklecikse eğer bu dünyaya neden geldik? <gülüyor> Gerçekte iletişim bu, buradaki biz bir şeyler öğreniyorsak, hani bir e, varlık olarak A noktasından B noktasına gidiyorsak, iletişim buradaki en büyük aracımız. <gülüyor> hem insanla iletişimimiz, hem maddeyle iletişimimiz. Yani biz bu dünyada bütün varlıklarıyla, canlı cansız bütün varlıklarıyla bir bilinç seviyemizi bir noktadan başka bir noktaya taşıyoruz. E, i̇letişim bu anlamda e, bizim en büyük gücümüz ama gücümüzün farkına varalım. Lütfen bu iyimsellik, kötümsellik hikayeleriyle ekonominin şu andaki aldığı hali çok abartarak kötümsel olarak e, devam etmedim oyuna. Zaman zaman oyunun içinde oynayalım. Zaman zaman oyunun dışına çıkalım ama oyunu hep oynamaya devam edelim. Hı hı. Peki. Teşekkür ediyorum Onur. Aslında çok daha uzayabilecek bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki programlarda e, devam ederiz. Yani bu e, ekonomi üzerinden sanırım teknolojiyi eleştirmek ya da düşünmek ya da anlamaya çalışmak daha mantıklı bir yol olacak gibi görünüyor. Hani bütün e, şu an e, oklara baktığımızda dünyadaki gelişmeler vesaire e, birazcık daha bu açıdan bakmaya önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, iki tarafı birbiriyle birleştirmemiz lazım. Çünkü zaman kapsamlı düşünme ve tartma zamanı. Onun için bir tarafta değil, iki tarafta birlikte tartmamız lazım. Peki, çok teşekkürler. İyi ben sana çok teşekkür diyeyim. ederim Mahir. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Haftaya görüşmek üzere. üzere. Hoşçakal.